وَاَدَخِلْنَا بِرَحْمَتْكَ ف۪ي عِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ اللّٰهُمْ amin. <آمين> Yeni bir ders silsilesine başlıyoruz. Bu ders silsilesi özellikle Şehadet Mektebi Sanal Medresesi. Hanımlara yönelik olduğu için yani birinci kitlemiz onlar. İşte ikinci sınıfta olan 70-75 kişi var zannedesim veya 100 kişi. Birinci sınıfta olan var 120-130 kişi. İlk hedef kitlesi onlar olduğu için yani hanımlar olduğu için artı ee, diğer kızlar var zannedersem görüntülü değil de ses kaydı alalım dedik. Zaten ilimde görüntüden ziyade ses daha şey. Yani millet görüntü istiyor ama ilim görerek değil duyarak. Yani sema yoluyla işterek alındığı için ben her zaman ses kaydını sesi tercih ederim. Her zaman sesi tercih ederim. Hatta bir hocanın dersini YouTube'dan indiriyorsam görüntülüyse bile ben MP3 olarak indirip öyle dinlerim. Çünkü görüntü her zaman dikkatimi dağıtır. Biz de inşallah bu sene özellikle şehadet mektebini çekeceğimiz derslerin hemen hemen tamamını biz ses kaydı olarak çekeceğiz ki hem bizim için de daha kolay olacak hem bu dersleri isteye atan kardeşler için de yani teknik ekip için de daha kolay olacak hem de daha uygun olacağını inanıyoruz. Peki bu sene neye başlayacağız? Aslında her sene siyere başlıyoruz ama bir türlü bitiremiyoruz. Ortada kalıyor filan. Geçen sene de ikinci sınıflara siz siyere başladınız, baya da bir ilerlemiştiniz. Ee, ama bu sene değişik bir karar aldık çünkü artık bunun ihtiyaç yani burada ihtiyacın çok e, ciddi boyutlarına ciddi boyutlara ulaştığını gördük. Ne hangi konuda ihtiyaç? Men hiç ihtiyaç. Yani İslam'ın hareket metodu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca ne yaptı? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evet siyerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına muhtaçız. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerinde gece namazına muhtaçız. Biz Bedir'de, Uhud'da e, Hendek'te bu gazvelerde nasıl taktik verdi oradan çayacak incelikleri evet biz bunların hepsine muhtaçız ama bana göre bugün yaşadığımız şu asırda özellikle Türkiye'de günümüzde şurada şu dakika yani 2022 yılında işte hangi aydayız? Eylül-Ekim ayında bir kişinin, bir Müslümanın, tevhid ehli bir Müslümanın acilen bilmesi ve öğrenmesi gereken en önemli mesele bence menheştir. Yani İslam'ın hareket metodudur. Çünkü ciddi anlamda savrulmaların, ciddi anlamda kaymaların olduğu şu günde bu kaymaların en büyük sebebi İslam'ın hareket metoduna tabi olmamak, İslam'ın hareket metodunu ee, çok önemsememek, daha geniş ifadeyle, ben hiç ilmini çok önemsememek. Ben 2016'da cezaevinden çıktığımda bana bazı gençler gelmişti. İşte nasıl tebliğ edeceğiz, tebliğ ederken işte direkt tevhidle mi başlayacağız filan. Ben onlara delilleriyle anlatmıştım. Ben hiç ilmini ve tevhide nereden başlayacağız, nasıl başlamamız gerekir. Ee, onlar daha sonra bana geldiklerinde hocam dediler yani sizin anlattım, yani siz anlattınız ama hiç kimsesin anlattığınıza katılmıyor çünkü bir insana direkt tevhid anlatırsan adam kafir gibi görüyor senden kaçıyor biz önce kendi içimize ısındırıyoruz mescitlere filan çekiyoruz top oynamaya gidiyoruz filan böyle konuşmalar geçmişti şimdi o gençlerin hiçbir Müslüman değil şu an o gençler şu an Müslüman değiller o zaman nasıl oldu bu? Yani işte sen menheçte bir hata yaptığın zaman bu hata altı yıl sonra irtidat olarak karşına geliyor. Ya da bidat olarak karşına geliyor. Bundan dolayı Seyyid Kutub Rahimeullah yoldaki işaretlerde de Fizilel Kur'an'da da defalarca şunu zikrediyor. Bu din Rabbani bir dindir. Akide nasılsa Rab'dan kaynaklandıysa menheçte Rab'dan kaynaklanır. Akide de Rabbani'likten uzaklaştığın zaman nasıl Dinden ihraf edersen menheçte de Rabbani'likten uzaklaştığın zaman dinden ihraf edersin. Şimdi biraz sonra biz bunları anlatacağız inşallah tek tek Allah'ın izniyle. Ama burada önemli olan biz bu sene İslam'ın hareket metodunu yani sahih menheci göreceğiz. İslam'ın hareket metodunu sahih menheci göreceğiz. Evet peki. Bu ders işleme metodumuz nasıl olacak? Ders işleme metodumuz bir defa öğrenciler şehadetmektebi.com sitesinden bizim bu derslerimiz kaydediliyor. Oradan dinleyecekler. Oradan ne yapacaklar? Dinleyecekler. Sizden hocalarından dinleyecekler. Biz ders notlarını oraya atacağız. Oradan ders notlarını inceleyecekler. Orada sorular olacak sorulara cevap verecekler. Bir de yardımcı kaynak olarak İslam'ın hareket metodu Hak Yayınları'nın dört çiteli kitabı var. Onu da kaynak olarak e, ellerinde bulundurup ondan da devamlı okuyacaklar. Yani asıl kaynak bizim notlarımız olacak. Yardımcı kaynak İslam'ın hareket metodu olacak. Biz niçin o kitabı aldırdık? O kitabın e, sırasına göre gideceğiz. O kitabın sırasına göre. Ama o kitap 35 yıl önce bizim zamanımızda yazıldı. Hatta yazımında yani e, yazımı çok güzel oldu diyeyim ben. O kitap 35 yıl önce yazıldı. Ha şimdi gördüm yeni baskıta biraz başına birkaç ilave etmişler. Başlık tarafa bazı şeyler ilave etmişler. Ama benim kütüphaneye baktığınız zaman e, kitabın, bendeki kitabın baskı tarihi belki 88'dir, 89'dur. 87'dir, böyle uzun uzun ciltliydi bendeki, yani uzun böyle küçük boy değildi. Ee, şimdi o kitabı o haliyle okumak güncele dair birçok şeyi kaçırmak demektir. İslam'ın hareket metodu güncelle çok ilintilidir, çok ilişkilidir. Bunu zaten derslerde göreceğiz. Bunun dolayı biz hem kendi ders notlarımızdan faydalanacağız, hem e, derse giren talebeler hocalarından dinleyecekler bunu, hem benden dinleyecekler hem de kitaptan faydalanacaklar. Hem de soruları çözdükleri zaman Allah'ın izniyle biz bu sezon bu sezon menheç ilminde ciddi anlamda bir yol kat edeceğimize ne yapıyoruz? İnanıyoruz. Evet. Şimdi kitaba başlamadan önce bir giriş, mukaddime yapacağız. Ben her zaman söylerim. Bir kitabın en önemli bölümü neresidir? Mukaddimesidir. Bir dersin en önemli bölümü neresidir? Mukaddimesidir. Çünkü mukaddime de hoca veya kitabın yazarı İçerikten bahsediyor, ne öğreneceğinden bahsediyor, sana bir kitabın tamamının özetini bir derste sunuyor, nasıl çalışacağını anlatıyor, mukaddime bu açıdan nedir? Mukaddime bu açıdan oldukça ama oldukça önemlidir. Biz bir veya iki ders, iki ders dersem mukaddime yapacağız. Bu mukaddime de bir, menheç ilmi nedir? Bunu anlatacağız. İki, menheç ilminin önemi nedir? Bunu anlatacağız. Siyer ilmiyle menheç ilminin ilişkisini kuracağız. Yani biz mesela niçin davet yolunu okumadık? Niçin fizyal Kur'an'dan bir tefsiri okumadık? Oradan da menheç öğrenebiliriz. Niye yoldaki şeritleri okumadık? Niye bunu tercih ettik? Siyer ilmiyle menheç ilminin ne gibi bir alakası var? İşte bunları bu iki derste bitireceğiz. Öncelikle o zaman menheç nedir? Tanımı, mahiyeti, önemi açısından menheç nedir? Bu derste menheç nedir ve öneminden bahsedeceğiz. Önümüzdeki derste de yine önemine devam edeceğiz ama... E, siyer ilmiyle de bağlantısını kuracağız. Diyeceğiz ki siyer ilmi menhece öğretir. Siyer ilmi neyi öğretir? Menhece öğretir diyeceğiz. Buradan örnekler vereceğiz. Orada bir de siyer ilmiyle ilgili, siyer ilminin faziletiyle ilgili birkaç kelam daha söyleyeceğiz. Ondan sonra kitabımızın ilk konusu olan siyer ilmindeki kaynaklar konusuna gireceğiz inşallah. Şimdi menheç nedir? Allah subhanahu ve teala bizi yarattı. Adem aleyhisselam'ı yarattı. Ve iz Allah misak ve iz Allah misak Allah subhanehu ve teala Adem oğlunun zürriyetini yarattığında ayet aklıma gelmedi. Zürriyet neyse ayet aklıma gelmedi. Elestu bir rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Araf suresi ayeti 171 mi? 171 zannedersem. E, Araf suresi ayeti zürriyetlerini yarattı. onları zürriyetlerinin nisana çıkardı ve dedi ki elestu bir rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. İnsanoğlu da kalu bela şeyhdina evet sen bizim Rabbimizsin biz buna şahitlik ettik dedi. Daha insanoğlu yeryüzüne gönderilmeden önce Allah'ın rububiyetine ne yaptı? Şahitlik etti bu bir yer. Yeryüzüne gönderildi ama insan nisyanla maluldur, unutmakla maluldur. Allah'a verdiği bu sözü unuttu. Allah'a verdiği bu sözü unuttu. Hani ayetler var ya insanlar tek bir ümmet üzerindeydi. Daha sonra ihtilafa düştüler ve arkasının uyarıcı olarak... Nebiler gönderdi Allah subhanehu ve teala diye. İşte müfessirler orada insanlar tek bir ümmetti ifadesini insanlar tek bir ümmetti ifadesini Müslümandılar. Daha sonra ihtilafa düşüp unuttular verdikleri Allah'a verdikleri sözü unuttular ve dinden ihraf ettiler. arkasından Allah subhanehu ve teala hatırlatmak için kimi gönderdi? Peygamberleri gönderdi. Demek ki insan Rabbine olan ibadeti yaratılış kayesini unuttuğu zaman Allah subhanehu ve teala insanoğuna neyi gönderdi? Ee, peygamberler gönderdi. Şimdi insan oğluna peygamber geldi. At kavmine bir peygamber geldi. Hud kavmine bir peygamber geldi. Medyene bir peygamber geldi. İşte Arap müşriklerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderildi. İsrail oğullarına işte Firavun zamanında Musa Aleyhisselam gönderildi. Şimdi peygamber geldi. Acaba ne yaptı? Ne anlattı? Her istediği istediği şeyi anlatabilir miydi? Yoksa belli bir yerden mi başladı? Belli bir yerden mi başladı? Burada peygamber, rasul, davetçi özellikle biz yani davetçi istediği yerden başlayabilir mi yoksa Allah'ın başlamasını istediği bir yer var mıdır? Soru 1. İki istediği kişi anlatabilir mi yoksa Allah'ın özellikle anlatmasını istediği birileri var mıdır? Anlatırken üstü kapalı yavaş yavaş tek tek mi anlatmak gerekir yoksa olabildiğince aç mı anlatmak gerekir? Anlatımın içeriği önemli olduğu gibi üslup nasıl olmalıdır? Üslup nasıl olmalıdır? Anlattık, kabul etti, kabul edene ne yapmamız lazım, ne yapmamamız lazım? Adam kabul etti, tamam ben kabul ediyorum ve biz ne yapacağız? Biz anlattık. Adam kabul etmedi ama düşmanlıkla yapmıyor bize. Nasıl bir tavır sergileyeceğiz? Biz anlattık, adam kabul etmedi ve düşmanlık yapıyor. Biz nasıl bir tavır sergileyeceğiz? E ve buna benzer soruları çoğaltmak mümkündür. Anlattık, kabul etti, kabul edenler ne yapacağız? Mesela şu an ee, gidin insanlara sorun, hocalara sorun, cemaat liderlerine sorun. Hocam bir insana tebliğ ettikten sonra Müslüman oldu. Bana Kur'an ve Sünnetten delillerle o Müslüman olduktan sonra bizim ona karşı tavrımız ve onunla yaşantı şeklimiz nasıl olmalı? İslami hareketin o kişi üzerindeki sorumluluklar nelerdir? Sor, Bakalım ne cevap alacaksınız? Menencil mi? Bunu bilinmediği için pek bir cevap alamayacaksınız. Pek bir ne yapamayacaksınız? Cevap alamayacaksınız. Allah aşkına değil mi? Ha. Şimdi işte tüm bu sorular, tüm bu sorular Kur'an ve Sünnet'te mevcuttur. Tüm bu sorular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık yaşantısında mevcuttur. Tüm bu sorulara Kur'an-ı Kerim'in 1 bölü 3'ünde cevap vardır. Bak dikkat edin. 1 bölü 3. Kur'an-ı Kerim'in 1 bölü 3'ü bu soruların cevabını vermiştir. Neredeyse. %30'u. Geriye kalan %70'i kıyamet, ahiret, ahkam, nübüvvet, başka başka konulardır. Tevhid, Allah'ınız değil mi? Ha Demek ki menheç ilmi dediğimiz, biz insanları Allah'a ibadete davet ederken uymamız gereken kurallar bütününe menheç ilmi denir. Bak güzel bir tanım oldu. Biz insanları Allah'ın dinine davet ederken uymamız gereken kurallar bütününe ne denir? Menheç ilmi denir. Oldu mu? Burası oldu. Evet. Peki e, bunun önemi nedir? Biraz da bunun üzerinde duralım. Yani menheç ilminin önemi nedir? Ona uymamız vacip mi değil mi? Bunu bilmemiz gerekiyor mu? Bu, bu ilim bize vacip mi? Bu ilmi bildikten sonra buna uymak da bize nedir? Vacip mi değil mi? Biraz da ne yapmak lazım? Bunun bunun üzerinde duralım istiyorum ben. E, ama şunu net olarak belirteyim ki bu derste de bundan sonraki derste de bu açığa çıkacak saatte akide ile menheç birbirine kesinlikle ayrılmaz. Bak size ne söylüyorum. Akide la ilahe illallah'tır. Menheç Muhammed Resulullah'tır. Bak. şimdi biz la ilahe illallah Muhammedun Resulullah açısından bunu ispat ettik değil mi? Akide la ilahe illallah'tır. hiç Muhammed Resulullah'tır. Bakın. Ee, وَلَا قَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى biz Nuh'u kamer'e gönderdik. Ve izqale Nuh'u ila kavmihi. Ya kavmi ibudullah, ma lekum min ilahin geyr uhu deyl. Okra Ya kavmi ibudullah, vettakuhu ve ati'u. Ey kavm, Allah ibadete ibadetten i̇badet razıyor. Ee, illallah kısmıdır o? Vettakuhu ondan sakının, şirk koşmayın. Bu da la ilahedir. Ve bana itaat edin meniştir. Gördünüz mü? Nuh Aleyhisselam'da bana itaat edin ne demek? Ne demek bana itaat edin? Ben nasıl hareket ediyorsam siz de öyle hareket edin. Peki bu hareket her alanda vacip değil mi? Her alanda vacip. Davet noktasında da vacip. Gördünüz mü? Resullerin itaat çağrılarının altında yatan menhece tabi işte. Bundan dolayı Seyyid Kutu şunu söyler. Eğer akide, eğer menheçte bir problem, bir bozulma, bir yoldan çıkma olursa bu direkt akiliye yansıyacaktır. Direkt ne yapacaktır? Akiliye yansıyacaktır. Bunu şu şekilde de zihninizde tasavvur edebilmeniz için şu şekilde özetleyebiliriz. Menheç aslında yol demektir değil mi? Minhaç yol demektir. Şeriatem ve minhaca diye ayette geçiyor. Hepiniz için Casiye suresi olması lazım veya Şura suresi olması lazım tam hatırlamıyorum. Yol demektir. Şimdi akiliye anlatacağız. Akideyi anlatırken sabit düz bir yoldan gideceğiz. Sabit düz bir yoldan gideceğiz. Anlattığımızla yolun doğrulu orantılı. Yolun başında veya herhangi bir yerinde bir milim sapma gösterdiğimiz zaman beş yıl sonra yürüyoruz ya hala devam ediyoruz ya. Beş yıl sonra yoldan öyle çok uzaklaşmış oluruz ki yani arkadaşlar şuna çok iyi dikkat edin. Menheci bilmeyenin akidesin bozulmaya mahkumdur. Menheci bilmeyen akıdeden uzaklaşmaya mahkumdur. Menheci bilmeyen bid'at ehli veya irdidat ehli olmaya mahkumdur. Menheci önem vermedikleri için insanlar bu haldedir. İnsanlar ne haldedir? İşte tevhid ehli olarak bilinen ama tevhidten inhiraf etmiş cemaatlerin tamamının en büyük inhirafının en büyük sebebi menheçten ne yapmalardır? Uzaklaşmalardır. O halde e, hatta ben buraya not almışım. Bu konuyu biraz uzatmamız lazım. Çünkü günümüz açısından çok önemli demişim. Günümüz açısından çok önemli demişim ama biz dediğim gibi fazla da ne yapmayalım ee, fazla da böyle uzatmanın anlamı yok. Şimdi menhecin önemine dair bir sırayla madde madde gideceğiz. Bir, diyeceğiz ki Muhammedun Resulullah kişinin Müslüman olabilmesi için Muhammedun Resulullah ifadesini şahitlik etmesi vaciptir. Bu ifadeye şahitlik etmeyi Müslüman olamaz. İşte Muhammed'in Resulullah ifadesi sana merhece uymayı gerekli kılmaktadır. Kim Muhammed'in Resulullah'a iman ediyorsa, itikat ediyorsa onun merhecine tabi olmak zorundadır. İnsanlar Allah'ın dinine çağırmak nedir? Hocam şimdi bak dinle. İnsanların, insanların Allah'ın dinine davet etmek ibadet midir? İbadettir. Hatta ibadetlerine müdür değil mi? Bütün peygamberlerin ibadeti budur. Nuh Aleyhisselam'ın ibadeti neydi? Davetti. İbrahim Aleyhisselam'ın en büyük ibadeti neydi? Davetti. En büyük ibadet insanları Allah'ın dinine ne yapmaktır? Davet etmektir. Şimdi bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik. Ayet okuyoruz. Leqad kene lekum fî rasulillahi usvetun hasenetun nimenkene yarcullaha vel yevmel ahira ve zekere allahu kesira. Sizde sizin için ee, Allah ve ahiret gününü umanlar için ve Allah çokça zikirden kimseler için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah'ın peygamberinde çok güzel örnekleri vardır. Çok güzel örnek vardır. Ashab sure ayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için örnek midir? Örnektir. Aile babası olarak bize örnek midir? Örnektir. Muhammed'in Resulullah demek aile babası olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almaya gerekli mi? Gerekler. Bir komutan olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek midir örnektir? Muhammedun Resulullah bir komutan olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı gerekli kılar mı? Gerekli kılar. Biz namazımızda namazımızda, sünnete uygun hareket etmeye önem veren, bundan dolayı kendimizi selefi olarak simlendiren insanların kılmış olduğu namazdan farklı namazlar kılmaya çalışan bir insanız. Çünkü sünnete uygun böyledir diyoruz değil mi? Yani ibadetlerimizde dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymamız bize vaciptir. Vaciptir. Çünkü o bizim için en güzel örnektir. Peki davette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak vacip değil midir? Davet ibadeti, insanlara Allah'a ibadet etmeye ça çağırmak, insanları tevhide davet etmek bir ibadet değil midir? Nafile midir? Yoksa boş bir iş midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin meselenizle bir insanın Müslüman olması kırmızı develerden daha hayırlıdır demektedir. Allah'a Allah'a davet eden ve ben Müslümanım salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah ve teala daha güzel sözlü olan kim vardır ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü olan kim vardır demek ki Allah'a davet eden kimse en güzel sözlü Allah ve teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vermiş olduğu emirlerin tamamı Müminler de bağlamaktadır. Allah subhane ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, insanları Rabbin yoluna davet et diye emretmiyor mu? Sana emredilen açıkça ortaya koy demiyor mu? Öyle değil mi? Bunlar bize emir değil mi? Bunlar bize de emir. Bunlar en büyük ibadettir ve bizler bu ibadette yani tevhide davet ibadetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmak zorundayız? Uymak Enam ayeti, i̇şte benim dost doğru yolum budur. Siz buna uyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dost doğru yol dediği yol işte sahimeleştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dost doğru dediği yol, dost doğru dediği yol işte davet metodudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dost doğru dediği yol işte nedir? Bizim bu sene öğreneceğimiz ilmin azıdır. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله sizi ondan ayıran diğer yollara uymayın galikum wasakum bihi işte size bahsettiklerim budur la'allakum tattaqun umulur ki tahva sahibi olursunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yoluma uyun bunun dışındaki yollara uymayın onun bunun dışındaki yollara uyarsanız o yollar bu yoldan sizi uzaklaştırır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in burada uymamızı emrettiği yol işte menheştir. sayın menheştir. Kul in kuntum tuhibbuna llaha de ki Allah'ı seviyorsanız fetbe'uni bana uyun ki yuhibbukumullah Allah da sizi sevsin ve yagfir lekum Allah sizin günahlarınızı ne yapsın? Bağışlasın. Allahu Teala sizin günahlarınızı bağışlasın. İşte menheş budur. Fetbe'uhu ona uyun dediği şey Resul'e uyun dediği şey evveliyatla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davet metodudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak demek öncelikle onun davet metoduna yani menhecine yani sahih menhece uymak demektir. Ona uyabilmek için de Kim? Bizim yapmadığımız bir işi yaparsa o ondan reddedilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi oruç tutmazsan reddedilmiş midir? reddedilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi namaz kılmazsan reddedilmiş midir? Reddedilmiştir. Mevlid kandili bilattır diyoruz. Niçin? insanlar ibadet ediyor. Niçin bilat olsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yapmazsan ibadeti kabul olmaz. Peki daveti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yapmazsan davette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymazsan hiç senden kabul edilir mi? Hiç ondan bereket olur mu? Ondan hiç bereket olmaz. O halde birinci maddede biz diyoruz ki Birinci maddede biz diyoruz ki e, sahih menheç Muhammedun Resulullah'tan doğuyor. Muhammedun Resulullah'a şahitlik etmek demek sahih menhece uymayı vacip, e, vacip kılıyor demektir. Yani sahih menhece uymak vaciptir. Hocam deliliniz ne? Ben bunu olarak sorayım. Sahih menhece uymanın delili nedir? Muhammedun Resulullah'tır. Evet. Bu birinci madde. iki Şimdi Mekke'de Kur'an iniyor. Öyle değil mi? Mekke'de Kur'an-ı Kerim iniyor. Tevhidden bahsediyor. Başka neden bahsediyor hocam? Menheş'ten bahsediyor. Mesela diyor ki ey Muhammed yanındaki o garibanları kovalama diyor. Konusu ne bu ayetin konusu bu ayet ahiretten mi bahsediyor? Hayır. Cihattan mı bahsediyor? Hayır. Muamelattan mı bahsediyor? Hayır. Namaz oruç hat mi bahsediyor? Hayır. İnsanlara sokuktan mı bahsediyor? Hayır. Yanındakileri kovma ayeti kimden bahsediyor? Menheç ilminden bahsediyor. Hani dedik ya biraz önce birilerine davet ettin. Onlar kabul etti. Ne yapacaksın? Bak bununla ilgili sana uyarı veriyor. Ama. Ama geldi diye yüz çevirdi. Niye indi bu ayet? Menheçten bahsediyor. Açın Kur'an-ı Kerim'in Mekki ayetlerinin tamamını Mekki ayetler tevhidten bahsettiği gibi aynı zamanda Menheçten bahseder. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor bahsediyorum. Heh? Bahsediyor. Namazından mı bahsediyor? Orucundan, zekatından, haccından, cihadından, neyinden bahsediyor? Menhecinden bahsediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın namazından, orucundan, zekatından, haccından bahsetmiyor. Menhecinden bahsediyor. Musa Aleyhisselam'ın sadece menhecinden bahsediyor. Firavunla mücadelesi, İsrail ilişkisi, İsrail beraber çıkışı bunların tamamı menhec. Bunların tamamı davet metodu. Bakın menhec o kadar önemliymiş ki Mekke döneminde Kur'an-ı Kerim'in bir bölü üçü menhece ayrılmış. Kur'an-ı Kerim'in bir bölü üçü menhece ayrılmış. Menhec ilmi o kadar önemliymiş ki Allah subhanahu ve geçmiş Resullerin davetinden bahsetmiş, menhecinden bahsetmiş ama ibadetlerinden bahsetmemiş. Bu da ikinci önemli. Menhecin önemine dair ikinci madde. Evet, üç. Kurani aksal oku. Ve ila ve ila Biz medina halkına Shuayba gönderdik. Dedi ki ey Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur dedi. Öyle mi? Hut kavmine bakın. Nut kavmine bakın. Diğer diğer halklara bakın. Hep aynı şeylerden bahseder. Hep aynı şeylerin defalarca. Ha demek ki bu neyi ortaya koyuyor biliyor musunuz? Menheç o kadar önemliymiş ki Hud'un menheci ile Luhd'un menheci aynıymış. İkiz de aynı şeye davet etmiş. Menheç o kadar önemliymiş ki Salih ile aynı şeyleri davet etmiş. Kur'an-ı Kerim'de kıssalarda menheç ilmi anlatılırken lafızların birebir aynı olması Aynı lafızlarla peygamberlerin kavimlerini davet etmeleri, kavimlerin aynı lafızlarla peygamberlere karşı koyması, karşı koylan peygamberlerin aynı tavırları göstermesi, yani Kur'an-ı Kerim'de Lut Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Şahib Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, bunların davetlerinin, sunumlarının, tavırlarının, davranışlarının birebir aynı olması bize tarih boyunca menhecin aynı olduğunu bu aynilik ise menhecin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hud aleyhisselamın kıldığı namazla Şuaip aleyhisselamın kıldığı namaz aynı mıydı? Bilmiyoruz. Reket olarak aynı mıydı? Bilmiyoruz. Oruçlar aynı mıydı? Bilmiyoruz. Diğer feri ibadetler aynı mıydı? Bilmiyoruz. Ama menheçleri birebir aynıydı. Kelimesi kelimesine aynıydı. Bakın. Kelimesi kelimesine Hud suresini açın okuyun bakalım mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hud ve kardeşleri beni ihtiyarlattı diyor. Niye? Menheç ilminden bahsediyor Hud suresi. Ve arkasından sen de onlar gibi oluyor. Sen de onların yolundan git diyor. Onların yolundan git diyor. Üçüncü maddede de e, kıssaların ayniliği e, ve bu kıssaların defalarca zikredilmesi menhecin neden nedenli önemli olduğunu gösteriyor. Mesela diyorlar ki hepsi biz sizin için açık bir Hep aynı aynısını söylüyor. Demek ki önce buradan başlayacakmış. Biz sizden ücret istemeyiz diyor. Tehdit ediliyorlar. Hiç kerefte satmıyorlar. Bak hep aynı. Ha, demek ki bu aynı neyi gösteriyor? Menheç ilminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet. Bir madde daha daha duralım. Ondan sonra yavaş yavaş ne yapalım? Ee, yaklaşık 30 dakika oldu. İlk giriş dersimiz biraz kısa olsun, fazla uzun olmasın. Bir madde üzerinde daha duralım. Ondan sonra önümüzdeki derste de biraz daha uzatırız inşallah. Şimdi Mekke dönemine bakıyoruz. Biraz önce dedik ki Kur'an'ın 1 bölü 3'ü Melheş'ten bahsediyor dedik. Kur'an'ın 1 bölü 3'ü neden bahsediyor? Melheş'ten bahsediyor dedik. Mekke dönemine bakıyoruz. İşki haram kılınmış mı? Hayır. Mekke döneminde. Tamam mı? Başörtüsü farz kılınmış mı? Hayır. Cihad farz kılınmış mı? Hayır. Zekat farz kılınmış mı? Hayır. Oruç farz kılınmış mı? Hayır. Hac farz kılınmış mı? Hayır. Muamelata dair onlarca hukuktan önce Kur'an-ı Kerim 1 bölü 3'ünde menheşten bahsetmiş. E bugün biz insanları İslam'a davet ediyoruz, Müslüman oluyorlar. E bugün bizim hepimiz namaz kılmayı biliyor, oruç tutmayı biliyor, Hacı biliyor, zekatı biliyor, en ince detayları biliyor. Belki şu an birçoğu, şu an beni dinleyen insanların birçoğu daha şu dediklerimi 7 yıldır, 8 yıldır, 10 yıldır Müslümanlar belki, şu dediklerimi ilk defa duyuyorlar belki. E hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uymak gerekiyordu, hani Kur'an'ın metoduna uymak gerekiyordu, hani sünnete tabi olmak gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke döneminde namazdan, namaz değil de oruç, had, zekat gibi ibadetlerden, kurban gibi ibadetlerden birçok emir ve birçok nehiden önce defalarca ama defalarca menheçten bahsedilmesi, Kur'an-ı Kerim'de menheçten bahsedilmesi onun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor inni lakum ve nezir diyor bütün rasuller ve o Kuran-ı Kerim'de bu ayet 10 kere 20 kere geçiyor abdest ayeti kaç kere geçiyor teyemmüm ayeti kaç kere geçiyor haç ayeti kaç kere geçiyor oruç ayeti kaç kere geçiyor tesettür emri kaç kere geçiyor Allah'ınız değil mi yani Kuran-ı Kerim bunlara bir kere iki kere söyleyip defteri kapatırken ben sizden bir ücret istemiyorum kaç yerde geçiyor Allah'a ibadet edin, bana itaat edin, takva sahibi olun, kaç yerde geçiyor? Ve bütün bunlardan önce namazdan, oruçtan, haçtan, zekattan, ibadetten veya diğer diğer diğer, diğer şeylerden önce Allah subhanehu ve teala öncelikle Resulülerin kıssasından bahsediyor, menheçten bahsediyor. Cihattan önce menheçten bahsediyor. Namazdan önce, oruçtan önce menheçten bahsediyor. Namaz ayrı bir yeri olan bir ibadet. Namazsız olmaz yani. Tevhidle namaz aşağı yukarı aynıdır. O yüzden namazı burada kenarda tutuyoruz. Özellikle menheçten bahsediyor. O halde dördüncü madde olarak da diyoruz ki Kur'an-ı Kerim Mekke döneminde bu amelattan birçok ibadetlerden birçok yasaklardan önce Resullerin kıssalarından yani menheçten bahsetmiştir. Bu da menhecin ne önemli olduğunu ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. O halde biz bu sene başta da söylediğimiz gibi bütün gücümüzü vereceğiz. Bu konuyla ilgili ben her derste şu kitabı da okursanız iyi olur. Bu kitap okursanız iyi olur. Şu kitap güzeldir diye. Mecburi değil. İnsanlara mecburi değil. Ama madem bu ilmi öğrenmek istiyorsunuz. Ben başlanacak yerleri söyleyeyim de size. Siz oradan devam edin. Mesela şimdi ilk olarak Davet Yolu. Bu alanda yazılmış en tek kitap vardır. O da Davet Yolu'dur. Davet Yolu adı üstünde zaten. Davetin yolu. Yani menheç. Seyyid Kutum'un fiizlerle Kur'an'dan değerlenmiştir. Bu kitabı mutlaka, mutlaka üç kere, beş kere ezber derecesinde okumanız gerekmektedir. Peki, ilk dersimiz bu kadar yeterli olsun. Allah Subhanahu ve Teala bu yeni dönemde bütün talebelerimize başarılar, başarılı, başarı versin. Allah Subhanahu ve Teala dinlediklerimizi anlamayı, anladıklarımızı amel etmeyi, faydalı olanı bize öğretmeyi, o faydalı olanla amel etmeyi bize nasip etsin. Kötülüklerden, yanlıştan, hatadan bizi korusun. Hatalı görüşten, hatalı düşünceden, hatalı amelden bizi uzak tutsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alem.